Kur'an-ı Kerim Meali Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Seslendiren Nisan Kumru 7. Cüz Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Peygamber'e indirileni dinledikleri zaman hakikate dair bilgileri bulunduğundan dolayı gözlerinden yaşlar boşandığını görürsün. Derler ki, Rabbimiz, iman ettik, bizi Hakk'a şahitlik edenlerle beraber yaz. Bütün emelimiz, Rabbimizin bizi erdemliler topluluğuna dahil etmesi olduğuna göre, Allah'a ve bize gelen gerçeğe niçin iman etmeyelim? Böyle söylemelerine karşılık, Allah da onları içinde ebedi olarak kalmak üzere, altlarından ırmaklar akan cennetlerle ödüllendirdi. İşte iyi davrananların mükafatı budur. İnkar edip ayetlerimizi yalan sayanlarsa cehennemliktir. Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı iyi ve güzel şeyleri haram saymayın. Sınırı da aşmayın. Allah sınırı aşanları sevmez. Allah'ın size verdiği helal ve temiz rızıklardan yiyin, ve iman etmiş olduğunuz Allah'ın yasaklarından sakının. Allah sizi kasıtsız olarak yaptığınız yeminlerden ötürü sorumlu tutmaz. Fakat bilerek ettiğiniz yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutar. Bunun da kefareti ailenize yedirdiğinizin ortalama seviyesinden on fakire yedirmek yahut onları giydirmek ya da bir köle azat etmektir. Buna imkanı olmayansa üç gün oruç tutmalıdır. Yemin ettiğinizde bozarsanız, yeminlerinizin kefareti işte budur. Yeminlerinize bağlı kalın. Allah ayetlerini sizin için bu şekilde açıklıyor ki, şükredesiniz. Ey iman edenler! içki, kumar, dikili taşlar, fal okları şeytan işi iğrenç şeylerden ibarettir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şüphesiz şeytan içki ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi? Allah'a itaat edin. Peygamber'e de itaat edin ve tedbirli olun. Eğer yüz çevirirseniz bilin ki elçilerimizin görevi açık biçimde tebliğ etmekten ibarettir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara, günahlardan sakındıkları ve imanlarını koruyup iyi işler yapmayı sürdürdükleri, sakınmaya devam edip imanlarına bağlı kaldıkları, hem günahlardan sakınıp hem en iyi yapmaya çalıştıkları takdirde, daha önce yiyip içtiklerinden ötürü bir günah yoktur. Allah rızasına uygun davrananları sever. Ey iman edenler! Allah, görmedikleri halde kendisinden korkanları ortaya çıkarmak için, ellerinizin ve mızraklarınızın yetişebileceği bir miktar avla muhakkak sizleri sınayacaktır. Bundan sonra kim sınırı aşarsa, onun için elem verici bir azap vardır. Ey iman edenler! İhramdayken av hayvanlarını öldürmeyin. Sizden kim böyle bir hayvanı kasten öldürürse, Öldürdüğüne denk bir evcil hayvanı ceza olarak öder. Bunu Kâbe'ye ulaştırılacak bir kurbanlık olmak üzere aranızdan adalet sahibi iki kişi takdir eder. Yahut o kişi yoksulları doyurarak veya ona denk olacak kadar oruç tutarak bir kefaret öder ki böylece yaptığı fiilin vebalini tatmış olsun. Allah geçmişi affetmiştir. Fakat kim bunu yeniden işlerse Allah onun cezasını verir. Allah suçlunun hakkından gelen muhakkak güç sahibidir. Kendinize ve yolculara geçimlik olmak üzere sularda avlanmak ve onu yemek size helal kılındı. Kara avıysa ihramda bulunduğunuz sürece size haram kılındı. Toplanıp huzuruna varacağınız Allah'tan korkun. Allah Kâbe'yi, Beytül Haram'ı, Haram, haram ayı Boyunları bağsız ve bağlı kurbanlıkları insanların maddi ve manevi hayatları için destek kıldı. Bu, Allah'ın göklerde ve yerdeki her şeyden haberdar olduğunu ve Allah'ın her şeyi bildiğini anlamanız içindir. Bilin ki Allah'ın cezalandırması çetindir ve Allah çok bağışlayıcı, çok esirgiyicidir. Peygamberin görevi tebliğ etmekten ibarettir. Allahsa, açıkladığınızı da gizlediğinizi de bilir. De ki: Kötünün çokluğu sana ilginç gelse de iyi ile kötü bir değildir. O halde ey akıl sahipleri, Allah'a asi olmaktan sakının ki kurtuluşa eresiniz. Ey iman edenler, açıklandığı takdirde sizi sıkıntıya sokacak hususlarda soru sormayın. Kur'an indirilirken böyle sorular sorarsanız size açıklanır. Allah onlardan sizi muaf tutmuştur. Allah çok bağışlayıcıdır, halimdir. Bu tür soruları sizden önce de bir topluluk sormuş, fakat sonunda bunları inkar eder olmuşlardı. Allah, bahire, saibe, vasile ve ham diye bazı hayvanların işaretlenip, kullanımdan alık olmasıyla ilgili bir buyruk koymamıştır. Fakat inkarcılar, kendi uydurdukları yalanları Allah'a yakıştırmaya çalışıyorlar. Onların çoğu akıllarını kullanmıyorlar. Onlara Allah'ın indirdiğine ve peygambere gelin dendiğinde atalarımızı üzerinde bulduğumuz yol bize yeter derler. Ataları bir şey bilmeyen ve doğru yolda gitmeyen kimseler olsa da mı? Ey iman edenler! Siz kendi sorumluluklarınıza dikkat edin. Siz doğru gittiğiniz takdirde yanlış yola sapanlar size zarar veremez. Hepinizin dönüşü Allah'adır ve yapmakta olduğunuz her şeyi o zaman Allah size bildirecektir. Ey iman edenler! Birinize ölüm gelip çatınca vasiyet esnasında içinizden iki adil kişi, şayet seyahatteyken başınıza ölüm musibeti gelmişse sizden olmayan başka iki kişi, Aranızda şahitlik etsin. Eğer vasiyeti uygularken içinize bir şüphe düşerse, bu iki şahidi namazdan sonra alıkorsunuz. Bunu yakınımız hatırına da olsa hiçbir bedel karşılığında satmayız ve Allah'ın buyruğu olan bu tanıklığı asla gizlemeyiz. Aksi halde apaçık günahkarlardan olacağımıza kuşku yoktur diye Allah adına yemin ederler. Şayet bu ikisinin günah işledikleri, yeminlerinin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkarsa, bunların haklarını gasp ettiği kimselerden iki kişi onların yerini alır ve kesinlikle bizim şahitliğimiz onların şahitliğinden daha doğrudur. Ve biz hak tecavüzünde bulunmadık. Aksi halde biz de zalimlerden oluruz diye Allah'ın adına yemin ederler. İşte bu, şahitliği gereğince yapmalarını sağlayacak, veya yemin etmelerinden sonra yeminlerin reddedilmesinden korkmalarını önleyecek en uygun usuldür. Allah'a asi olmaktan sakının ve iyi dinleyin. Allah yoldan çıkmış topluluğu doğru yola eriştirmez. Allah'ın peygamberleri toplayıp da onlara size ne cevap verildi diye soracağı gün onlar bizim bir bilgimiz yok, bütün gizlileri tam olarak bilen yalnız sensin diyecekler. İşte o zaman Allah şöyle diyecek. Ey Meryem oğlu İsa! Sana ve annene lütfettiğim nimetleri hatırla. Seni ruhul Kudüs'le, Cebrail'le desteklemiştim de, hem beşikteyken hem de yetişkin halinde insanlarla konuşuyordun. Sana yazmayı, hikmeti, Tevrat ve İncil'i öğretmiştim. Benim iznimle çamurdan kuş biçiminde bir şey yapıp, ona üflüyordun ve benim iznimle derhal kuş oluyordu. Benim iznimle körü ve cüzzamlıyı iyileştiriyordun. Yine benim iznimle ölüleri diriltiyordun. Onlara açık kanıtlar getirdiğin zaman buna karşı içlerinden inkar edenler, bu düpedüz bir büyü dediklerinde oğullarının sana zarar vermelerini önlemiştim. Havarilere, bana ve peygamberime iman edin diye ilham ettiğimde onlar iman ettik. Şahit ol ki bizler yürekten teslimiyet içindeyiz demişlerdi. Havariler ey Meryem oğlu İsa, Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi diye sormuşlardı. O şöyle cevap verdi. Eğer iman etmiş kimselerseniz Allah'a saygılı olun. Onlar istiyoruz ki ondan yiyelim, kalplerimiz güvenle dolsun. Bize doğru söylediğini bilelim ve buna tanık olalım dediler. Meryem oğlu İsa şöyle yalvardı. Allah'ın, ey Rabbimiz, bize gökten öyle bir sofra indir ki, ilk gelenimizden son gelenimize kadar bizler için bir bayram ziyafeti ve senden bir işaret olsun. Bizi rızıklandır. Sen rızık verenlerin en hayırlısısın. Allah da şöyle buyurdu onu size mutlaka indireceğim. Fakat bundan sonra, içinizden kim inkar ederse, varlıklar aleminde, hiç kimseye etmediğim azabı, ona edeceğim. Allah, ey Meryem oğlu İsa, insanlara sen mi, Allah'ın dışında, beni ve annemi birer ilah kabul edin, dedin buyurduğu zaman, o şu cevabı verir. Haşa, seni tenzih ederim. Hakkım olmayan şeyi söylemek bana yakışmaz. Hem ben söyleseydim, şüphesiz sen onu bilirdin. Sen benim içimdekini bilirsin, ama ben senin zatında olanı bilmem. Gizlilikleri tam olarak bilen yalnız sensin. Ben onlara ancak senin bana emrettiklerini söyledim. Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin dedim.'' İçlerinde bulunduğum sürece onların yaptıklarına tanık idim. Fakat sen beni vefat ettirdikten sonra onların halini bilip gören sadece sensin. Sen her şeye şahitsin. Şayet onları azap edersen şüphesiz onlar senin kullarındır. Eğer onları affedersen hiç kuşku yok sen hem izzet hem hikmet sahibisin. Allah şöyle buyurur. Bugün doğrulara doğruluklarının fayda vericiği gündür. Onlar için ebedi kalacakları ve altından ırmaklar akan cennetler vardır. Allah onlardan hoşnuttur. Onlar da onun rızasını kazanmaktan ötürü mutludurlar. İşte büyük kurtuluş budur. Göklerin, yerin ve içlerindeki her şeyin hükümranlığı Allah'a aittir. O, her şeye kadirdir En'am suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Hamd gökleri ve yeri yaratan karanlıkları ve ışığı var eden Allah'a mahsustur Ama yine de kafir olanlar putları Rablerine eş tutuyorlar Sizi özel bir çamurdan yaratan sonra ölüm zamanını takdir eden ancak O'dur. O'nun katında bir ecel daha vardır. Siz hala şüphe ediyorsunuz. O, göklerde ve yerde tek Allah'tır. Gizlinizi, açığınızı bilir, neyi yapıp ettiğinizi de bilir. Rablerinin ayetlerinden onlara bir ayet gelmeye görsün. Ondan ille de yüz çevirirler. Gerçekten onlar, kendilerine hak geldiğinde onu yalanlamışlardır. Fakat onlara alay ettikleri şeyin haberleri ileride gelecektir. Görmediler mi ki onlardan önce yeryüzünde size vermediğimiz onca imkanı kendilerine verdiğimiz, gökten üzerlerine bol bol yağmur indirip, evlerinin altlarından ırmaklar akıttığımız nice nesilleri helak ettik. Biz onları günahları sebebiyle helak ettik ve onların ardından başka nesiller meydana getirdik. Şayet sana kağıt üzerine yazılmış bir kitap indirseydik ve onlar elleriyle onu tutmuş olsalardı yine de o inkarcılar bu apaçık bir büyü başka bir şey değil derlerdi. Ona bir melek indirilseydi ya dediler. Eğer biz bir melek indirseydik elbette iş bitirilmiş olur artık kendilerine mühlet verilmezdi. Şayet peygamberleri bir melek kılsaydık, muhakkak ki onu yine bir adam suretine sokar, onları yine halen içinde bulundukları kuşkuya düşürürdük. Senden önceki peygamberlerle de alay edilmiş, sonunda onlarla alay edenleri, alayı aldıkları şey azap kuşatı vermişti. De ki, yeryüzünde dolaşın, Sonra hakikati yalan sayanların sonunun nasıl olduğuna bakın. Göklerde ve yerde olanlar kimindir diye sor. De ki Allah'ındır. O kendi üzerine rahmeti yazmıştır. Sizi gerçekleşmesinde asla şüphe olmayan kıyamet gününde mutlaka toplayacaktır. Kendilerini ziyan edenler var ya, işte onlar inanmazlar. Gece ve gündüzde barınan her şey O'nundur. O, her şeyi işitmekte, bilmektedir. De ki, Gökleri ve yeri yoktan var eden, Yediren ama yedirilmeye ihtiyacı olmayan Allah'tan başkasını mı dost edineceğim? De ki, Bana Müslüman olanların ilki olmam emredildi. Ve sakın müşriklerden olma denildi. De ki,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 o her şeye kadirdir. O, kullarının üstünde tam bir tasarrufa sahiptir. O hakimdir, her şeyden haberdardır. De ki, hangi şahidin şahitliği daha güvenilirdir? De ki, benimle sizin aranızda Allah şahittir. Bu Kur'an bana hem sizi hem de ulaştığı herkesi onunla uyarmam için vahyedildi. Yoksa siz Allah'la beraber başka ilahlar olduğuna şahitlik mi ediyorsunuz? De ki, ben buna şahitlik etmem. De ki, O ancak bir tek Allah'tır. Ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden kesinlikle uzağım. Kendilerine kitap verdiklerimiz, onu kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Kendilerini ziyan edenlere gelince, işte onlar inanmazlar. Yalan sözlerle Allah'a iftira edenden veya onun ayetlerini yalan sayandan daha zalimi kimdir? Şüphe yok ki zalimler kurtuluşa eremezler. Unutma o günü ki onları hep birden toplayacağız. Sonra da Allah'a ortak koşanlara nerede boş yere davasını güttüğünüz ortaklarınız diyeceğiz. Sonra... Onların mazeretleri, Rabbimiz Allah'a andolsun olsun ki biz ortak koşanlar olmadık demekten başka bir şey olmadı. Gör ki kendi aleyhlerinde nasıl yalan söylediler ve ilah diye uydurdukları şeyler kendilerini nasıl bırakıp gitti. Onlardan seni Kur'an okurken dinleyenler de vardır. Fakat onu anlamalarına engel olmak için kalplerinin üstüne örtüler çektik.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 onlar farkında olmadan ancak kendilerini mahvederler. Onların ateşin karşısında durdurulup, ah keşke dünyaya geri gönderilsek de, bir daha Rabbimizin ayetlerini yalan saymayıp, inananlardan olsak dediklerini bir görsen, hayır, daha önce gizlemekte oldukları şeyler apaçık önlerine çıktı. Geri gönderilseler bile yine kendilerine yasaklanan şeylere döneceklerdir. Zira onlar gerçekten yalancıdırlar. Onlar, Hayat ancak bu dünyada yaşadığımızdan ibarettir. Biz bir daha diriltilecek değiliz demişlerdi. Rablerinin huzuruna getirilirken sen onları bir görsen, Allah bu yeniden dirilme haberi hak değil miymiş diyecek. Onlar da, Evet, Rabbimizi and olsun ki öyleymiş diyecekler. Allah da, İnkar ettiğinizden dolayı tadın azabı diyecek. Allah'ın huzuruna çıkmayı yalan sayanlar gerçekten ziyana uğramışlardır. Nihayet kendilerine kıyamet vakti ansızın gelip çatınca, onlar günahlarını sırtlarına yüklenmiş bir halde diyecekler ki, dünyada iyi amelleri terk etmemizden dolayı vah halimize. Dikkat edin, yüklendikleri vebal ne ağır. Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Muttaki olanlar için şüphesiz ki ahiret yurdu daha hayırlıdır. Hala akıl erdiremiyor musunuz? Resulüm, onların söylediklerinin gerçekten seni üzmekte olduğunu biliyoruz. Aslında onlar seni yalanlamıyorlar. Fakat o zalimler açıkça Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Andolsun ki senden önceki peygamberler de yalanlanmıştı. Fakat onlar yalancılıkla itham edilmelerine ve eziyete uğramalarına rağmen sabrettiler. Sonunda yardımımız onlara yetişti. Allah'ın sözlerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. Muhakkak ki peygamberlerin haberlerinden bazıları sana da geldi. Onların yüz çevirmeleri sana ağır geldiyse yapabilirsen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 Rablerinin huzuruna getirileceklerdir. Ayetlerimizi yalanlayanlar, karanlık içinde kalmış sağırlar ve dilsizlerdir. Allah kimi dilerse onu şaşırtır, dilediği kimseyi de doğru yola iletir. De ki, ne dersiniz? Size Allah'ın azabı gelse, yahut kıyamet gelip çatsa size, Allah'tan başkasına mı yalvarırsınız? Doğru sözüyseniz söyleyin bakalım. Aksine yalnız Allah'a yalvarırsınız. O da kendisine yalvarmanıza konu olan belayı dilersek kaldırır. Siz de ortak koştuğunuz şeyleri unutursunuz. Andolsun ki senden önceki ümmetlere de elçiler gönderdik. Ardından belki yalvarıp yakarırlar diye onları darlık ve hastalıklara uğrattık. Hiç olmazsa verdiğimiz bu musibetler başlarına geldiğinde... Boyun eğip yalvarsalardı. Fakat kalpleri iyice katılaştı. Şeytan da onlara yaptıklarını şirin gösterdi. Onlar kendilerine yapılan uyarıları unutunca her şeyin kapılarını onlara açtık. Nihayet kendilerine verilenler yüzünden şımardıkları zaman onları ansızın yakaladık. Böylece onlar birdenbire bütün ümitlerini yitirdiler. Sonunda zulmeden kavmin kökü kesildi. Her türlü övgü, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. De ki, ne dersiniz? Eğer Allah kulaklarınızı sağar, gözlerinizi kör eder, kalplerinizi de mühürlerse, bunları size geri verebilecek Allah'tan başka ilah kimdir? Bak, delilleri nasıl açıklıyoruz. Onlar hala yüz çeviriyorlar. De ki, söyler misiniz, size Allah'ın azabı ansızın veya açıkça gelirse, zalim toplumdan başkası mı helak olur? Biz peygamberleri ancak müjdeciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kim iman eder ve halini düzeltirse, onlara korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyecekler. Ayetlerimizi yalan sayanlara gelince,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 kendileri için Rablerinden başka bir koruyucu ve bir aracı bulunmaksızın O'nun huzurunda toplanmanın kaygısını duyan insanları, O'nunla, Kur'an'la uyar ki günahlardan sakınsınlar. Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam O'na yalvaranları kovma. Onların hesaplarından sana sorumluluk yoktur. Senin hesabından da onlara sorumluluk yoktur ki, onları yanından uzaklaştırıp da, zalimlerden olasın. Aramızda Allah'ın kendilerine lütufta bulunduğu kimselerde bunlar mı demeleri için onların bir kısmını diğerleriyle işte böyle imtihan ettik. Allah şükredenleri bilmez mi? Ayetlerimize inananlar sana geldiğinde onlara de ki selam size. Rabbiniz kendine merhamet etmeyi yazdı. Gerçek şu ki Sizden kim bilmeyerek bir kötülük yapar da, ardından tevbe edip kendisini düzeltirse, bilsin ki Allah çok bağışlayan, çok esirgiyendir. Böylece suçluların yolu belli olsun diye ayetlerimizi iyice açıklıyoruz. De ki, Allah'ın dışında taptığınız şeylere tapmak bana yasak edildi. De ki, ben sizin arzularınıza uymam, aksi halde yolumu şaşırırım, hidayete erenlerden olamam. De ki, şüphesiz ben, Rabbimden gelen apaçık bir delile dayanıyorum. Sizse onu yalanladınız. Çabucak gelmesini istediğiniz azap, benim yanımda değildir. Hüküm yalnız Allah'ındır ve Allah hakkı anlatır. O, doğru hüküm verenlerin en hayırlısıdır. De ki, acele istediğiniz şey, azap, benim elimde olsaydı elbette benimle sizin aranızda iş bitirilmişti. Allah zalimleri daha iyi bilir. Kaybın anahtarları Allah'ın yanındadır. Onları ondan başkası bilmez. O karada ve denizde ne varsa bilir. Onun bilgisi dışında bir yaprak bile düşmez. O yerin karanlıklarındaki tek bir taneyi bile bilir. Yaş ve kuru ne varsa Hepsi apaçık bir kitaptadır. Geceliğin sizi öldüren, gündüzünde neler yaptığınızı bilen, sonra belirlenmiş eceliniz tamamlansın diye her sabah size dirilten O'dur. Sonra dönüşünüz yine O'nadır. Sonunda O, yaptıklarınızı size haber verecektir. O, kulların üstünde yegane kudret ve tasarruf sahibidir. Size koruyucular gönderir. Nihayet,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 eğer bizi bundan kurtarırsa, andolsun şükredenlerden olacağız diye dua edersiniz. De ki, ondan ve bütün sıkıntılardan sizi Allah kurtarır. Sonra siz yine O'na ortak koşarsınız. De ki, Allah size üstünüzden veya ayaklarınızın altından bir azap göndermeye ya da sizi muhalif gruplara ayırıp birbirinize güçlerinizin acısını tattırmaya kadirdir.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 Eğer şeytan sana unutturursa, hatırladıktan sonra artık o zalimler topluluğuyla oturma. Takva sahiplerine onların hesabından bir sorumluluk yoktur. Fakat belki korunurlar diye hatırlatmak gerekir. Dünya hayatının aldattığı, dinlerini bir oyuncak ve eğlence edinen kimseleri bir tarafa bırak. Yaptıkları sebebiyle hiç kimsenin bir felaket yaşamaması için, Kur'an'la nasihat et. O kimse için Allah'tan başka ne koruyucu vardır ne de şefaatçi. O bütün varını fidye olarak verse yine de ondan kabul edilmez. Onlar yapıp ettikleri yüzünden felakete sürüklenmiş kimselerdir. İnkar ettiklerinden dolayı onlar için kaynar sudan ibaret bir içecek ve elem verici bir azap vardır. De ki,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 alemlerin Rabbine teslim olmamız emredilmiştir. Namazı dosdoğru kılın ve Allah'tan korkun diye de emrolundu. O huzuruna varıp toplanacağınız Allah'tır. O gökleri ve yeri hak ve hikmet ile yaratandır. Ol dediği gün her şey verir. Onun sözü gerçektir. Sura üflendiği günde hükümranlık onundur. Gizli ve açığı bilendir ve o hikmet sahibidir. Her şeyden haberdardır. İbrahim babası Azer'e, putları ilahlar mı sayıyorsun? Doğrusu ben seni de kavmini de apaçık bir sapkınlık içinde görüyorum demişti. Aynı şekilde biz İbrahim'e göklerin ve yerin melekutunu görüp kavrama imkanı veriyorduk ki kesin inananlardan olsun. Gecenin karanlığı onu kaplayınca bir yıldız gördü. Rabbim budur dedi. Yıldız batınca da, Batanları sevmem dedi. Ayı doğarken görünce, Rabbim budur dedi. O da batınca, Rabbim bana doğru yolu göstermezse, Elbette yolunu şaşırmış kimselerden olurum dedi. Güneşi doğarken görünce, Rabbim budur, Zira bu daha büyük dedi. O da batınca dedi ki,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 Hepsini alemlere üstün kıldık. Onların atalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden bazılarını, evet, onları da seçkin kıldık ve dosdoğru yola yönelttik. İşte bu, Allah'ın hidayetidir. O, bununla kullarından dilediğini doğru yola ulaştırır. Eğer onlar Allah'a ortak koşsalardı, yapa geldikleri iyi şeyler elbette boşa giderdi. Onlar, kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. Eğer şimdi onlar bu söylenenleri inkar ederlerse, muhakkak ki yerlerine bunları inkar etmeyecek bir topluluk getiririz. İşte o peygamberler, Allah'ın hidayete erdirdiği kimselerdir. Şu halde onların rehberliğine uy. De ki, ben bu görevimden dolayı hiçbir karşılık istemiyorum.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 Sizin de atalarınızın da bilemediğiniz şeyler Kur'an'da size öğretilmiştir. Resulüm, sen Allah de, sonra onları bırak. Daldıkları bataklıkta oyalana dursunlar. Bu Kur'an, Ümmül Kura, Mekke ve çevresindekileri uyarman için sana indirdiğimiz, kendisinden öncekileri doğrulayıcı, mübarek bir kitaptır. Ahirete inananlar buna da inanırlar, ve onlar namazlarını kılmaya hakkıyla devam ederler. Allah'a karşı yalan uydurandan, yahut kendisine hiçbir şey vahyedilmemişken, bana da vahiy geldi diyenden, ve ben de Allah'ın indirdiği ayetlerin benzerini indireceğim diyenlerden, daha zalim kim vardır? O zalimler, ölümün boğucu dalgaları içinde, melekler de pençelerini uzatmış, onlara hadi canlarınızı kurtarın, Allah'a karşı gerçek olmayanı söylemenizden ve O'nun ayetlerine karşı kibirlilik taslamanızdan ötürü bugün zillet azabıyla cezalandırılacaksınız derken onların halini bir görsen andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi teker teker bize geleceksiniz ve dünyada size verdiğimiz şeyleri arkanızda bırakacaksınız. Sizin hakkınızda ortaklarımız sandığınız şefaatçilerinizi de yanınızda göremeyeceğiz. Andolsun aranız açılmış ilah sandığınız şeyler sizi bırakıp gitmiştir. Tohumu ve çekirdeği çatlatan şüphesiz Allah'tır. O ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkarmaktadır. İşte Allah budur. O halde haktan nasıl dönersiniz? Sabahı aydınlatan O'dur. Ve O, geceyi dinlenme zamanı, güneşi ve ayı birer hesap ölçüsü kılmıştır. İşte bu, aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. O, kara ve denizin karanlıklarında kendileriyle yol bulasınız diye sizin için yıldızları yaratmıştır. Gerçekten biz, bilgiye açık bir topluluk için kanıtları birer birer açıkladık. O sizi tek bir nefisten yaratmıştır. Sizin için bir kalma yeri, bir de emanet olarak konulacağınız yer vardır. Gerçekten biz anlamıya açık bir topluluk için kanıtları birer birer açıkladık. Gökten su indiren O'dur. Buyurdu ki, işte biz her çeşit bitkiyi O'nunla bitirdik. O bitkiden de kendisinden üst üste binmiş taneler bitireceğimiz bir yeşil bitki,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 Bilgisizce ona oğullar ve kızlar yakıştırdılar. Allah, onların ileri sürdüğü vasıflardan uzak ve yücedir. O, göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır. Eşi olmadığı halde nasıl çocuğu olabilir? Her şeyi O yaratmıştır ve her şeyi hakkıyla bilen O'dur. İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. Ondan başka ilah yoktur. O her şeyin yaratıcısıdır. Öyleyse ona kulluk edin. O her şeye vekildir. Güvenilip dayanılacak tek varlık O'dur. Gözler O'nu idrak edemez. Halbuki O gözleri idrak eder. O en ince şeyleri bilir ve her şeyden haberdardır. Doğrusu size Rabbiniz tarafından basiretler, idrak kabiliyetleri verilmiştir. Artık kim hakkı görürse faydası kendine, kim de kör olursa zararı kendinedir. De ki ben üzerinize bekçi değilim. Böylece biz ayetleri duruma göre farklı tarzlarda gönderiyoruz ki, iyi öğrenmişsin desinler ve biz anlayan toplum için Kur'an'ı iyice açıklamış olalım. Rabbinden sana yoluna uyu, ondan başka ilah yoktur. Müşriklerden yüz çevir. Allah dileseydi onlar ortak koşmazlardı. Biz seni onların üzerine bir bekçi kılmadık. Sen onların vekili de değilsin. Allah'tan başkasına tapanlara hakaret etmeyin. Sonra onlar da bilgisizlik yüzünden sınırı aşarak Allah'a hakaret ederler. Böylece biz her ümmete kendi işlerini güzel gösterdik. Sonunda dönüşleri Rabbinedir. Artık o ne yaptıklarını kendilerine bildirecektir. Kendilerine bir mucize gelirse ona mutlaka inanacaklarına dair Allah adına kuvvetle yemin ettiler. De ki mucizeler ancak Allah'a aittir. Ama mucize geldiğinde de inanmayacaklarının farkında mısın? Ona iman etmedikleri ilk durumdaki gibi mucize geldikten sonra da yine onların gönüllerini ve gözlerini ters çeviririz ve onları şaşkın olarak taşkınlıkları içinde bırakırız. Azim olan Allah doğru söyledi. Kur'an-ı Kerim Meali Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Seslendiren Nisan Kumru